Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Fatiha Suresinin tefsiri, inşallah. Fatiha açış anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi, Fatiha Suresidir. Bunun isimler ve farklı isimler de vardır. Biri de fatiha Kitap denir. Yani kitabın, konu i Kerim'in Fatiha'sı açışı demektir. Konu Kerim'e, Hatim'e, bu başlandır. Fatiha-i Şerif, Kone-i de özüdür. Bir adada Ümmül-i Kitap'tır. ümmül kitap Kitap, yani kitabın Annesi özü demektir. Kur'an'da ne varsa hemen tamamı bu sürede vardır. Öz olarak. Fatih-i Şerif her derde devadır. Bir insan ne derde olsun olsun kişi o niyeti okursa Fatih-i ona devadır, şifa alır. Fatih-i Şerif. Fatiş Şerif'in hep anlamı çok muhteremler. Ancak bir sohbete süre kadar inşallah öğretemeyeceğiz burada. Her namazda Fatih okunuyor. Farz olsun, vacip olsun, nafile olsun. Her namazda ve her rekatta Fatih okunuyor. Demek ki bunun bir anlamı varmadı. Bir anlamı var bunun Fatih'e Fatih'de inşallah. açıklamamasına nasip olsa Bismillahirrahmanirrahim. senismarrrahim bu besmyle başlanıyor bu anesiin göre besmele Fatih'ye dahil değil bu işin namazda yani cemaat kalarıken Hoca imamlar besmiistir okurlar Hanefide. Şahin mezhebinde ise besmele Fatihe'd dahildir, ayet-i kerimedir. Bu için Şafii mezhebinde imamlar cehri okurken Fatihi sessiz okurlar onlar. Yine Hanefi'ye göre bir insan unutsa besmeleyi namaz kılarken Fatihi besmele okursa namazı tamamdır. Çünkü besmele sünnettir. Şavi'de besmele Fatiha'ya dair olduğu için okunması farzdır. Namazı olmaz okunmasa. Fatiha-i Şerif, Allah-u Teala Celle Şan'lığı, hamdü senayla başlıyor. Elhamdülillahi Rabbi alemin diye başlıyor. Elhamdülillahi bu aslında mefhul muta mutat deniyor buna. ahmet Hamden veya hamit Hamden olabiliyor. Mahsardır. Üstün aslında. Fakat müttüda olduğu için burada ötür oluyor, rezum oluyor, zahmet oluyor burada. Hamdün aslında bunun başına leliflam geliyor. Elif-i lam, elhamd oluyor. Buna lam-ı tarif deniyor. Lam-ı tarif deniyor buna. Bu dört anlamaya geliyor. Bir anlama geliyor. Cins, istirak, ad zehni, zihni, adi harici. Buradaki müfesilere göre cins veya istirak anlamında. Cins deyince bütün hamdi kapsar. İstirak yalnız hamd edenlerin hamdini kapsamış oluyor. Peki ya hamdın ne anlama geliyor? Hamdın tek karşılığı kelime olarak şey yok. Değerler. Ancak medhi, övgü, şükür gibi öyle anlama çalışır aslında. Hamd. Elham deyince demek ki övgü, medih, şükür. Bunların da istilahı, kullanımı farklı oluyor. Şükür genelde nimet karşında kullanılan Şükür. Mesela bir insan birinden bir yarar görür. Ona teşekkür eder. Yani bu da şükürdür. Kul Allah'a şu eder. Genelde bir nimet devlet kula bir şey verir, Allah'amsa şükür olsun der. Ya da insan bir felaketten kurtulur. Yani kıl payı ile kıl payı insan bir felaketten kurtulur, Allah şükür eder. Yani şükür genelde bir sebebiyle bağlantılıdır şükür genelde. Ölgu ise Kişi bir insandan bir o anda bir nimet görmese bile o kişi övgüye layık olduğu övülür. Mesela filan kişi okulu, şey işte kahraman diye anılır böylece. Hamd ise Mevlamız hamdan layık olduğu için her sıfatıyla hamd edilir. Elhamd deyince bana Dini Arapça'da Mehamide kafir. Bütün hamdi senalar, övgüler, şükürler, hepsini kapatıyor bunların. İstirak anlamına göre, lillahi Allah'ın cilerinin hakkıdır. Burada aslında lillallahdır bu, asli şeyinde. Arapçada böyle hastır hemze, lillahi olur. Buradaki lam. Lam. Bir lam harfi vardır Buradaki ki derken harf vardır. Bunun anlamına göre buradaki karşılığı verilir bunun anlamına göre. Buradaki lam da harici edir. Yani Esokutur bulunduğu kelimeyi. Ayrıca anlamı da istikak demektir. İstikak. Yani yalnız Allah'ın cileşi hakkıdır anlamaya geliyor. Dedi ki mesela, Hz. Dahrü li'aliyyin, Şeyh Ali'ye aittir, Hasan'a aittir. Onun hakkıdır yani böyle. Buradaki lamba, istikak iş olmuş oluyor. Lillahi, bütün hamd senalar, bütün övgüler, bütün şükürler, illahi sadece Allah'ın cileşi anlıyor. Hakkı ona mahsustur demektir. Eğer bir kimse ehliman olarak inanarak Allah gereği halü severse şu kadar seb ya da bir desteği bir maddeyi med ederse niyeti Allah'tan onu bilmekse bu sevap oluyor. Böyle olmasa yine Allah'ı ediyor ama sihaftan yoksun kalıyor. Örnek verelim, inanmayanlar da bazen hoşçakiden bir olay görür. bir Mesela görüntü, manzara, bir arabasıyla yazın bir mola verir. İşte bakar ki arabada iner, oh ne güzel hava der şey, bir solur, ne güzel hava. Havayı meyveli ama havayı kim yarattı? Yaradan'a gidiyor. Onun niyeti Allah almıyor onda, cevap alamıyor ama bütün ham Allah'ın hak olduğu için Allah'a gidiyor. Bakar bir ağaç vardır böyle, büyük ağaç bölgesine gider, bir yeşillik böyle güzel kokulu bir ağaç altına oturur. şu ağaca bakar, ağacı över. Bakar, yanında bir kaynak suyu vardır. Su, biraz su alır. Çok berrak, şeffaf, soğuk su. Yazılacaklar böyle. Oh ne güzel tatlı su der böyle. Hafif su der böyle. Tek kişi her zaman olur. Mesela bir karapuz keser. Önce şey rengine bakar. Kıp kırmızı ne güzel rengi vardır, rengini beğenir. O da rengini kim verdi? Yani aslı karpuz çekirdeği demede. de özünden karpuz oluyor. Kara topraktan bakınız kabuğu yeşil, işi böyle kıp kırmızı, tatlı bir kırmızı böyle. Hatta kişi karpuzu keserken Harbi pembe falan çıktı mı hoşlanmaz böyle. Tamam, olmamış yani böyle. Kıp kırmızı. Ne güzel kırmızı der. Onlar rengi veren kim? Ki ağzına götürür, tadına bakar. Bir de tadı çok güzel karpuz. geriye karpuz, taze karpuz, mal gibi karpuzlar. Yani rengini över, tadını över, tazını över. Ölgüler çoktur. O kişi hep bunlara nefis gözüyle bakar. Nefis namına bakar. Sıhaptan mahrum kalı yoksa kalır. asla ama Allah övüyor muhtemelen efendim. Hatta bir insanı överken bile şu kişi çok zeki, akıllı, şu budur. Onu yaratan kim? Onu aklı veren kim? Aklı veren kim ona? Demek ki her övgü Allah Hakkı Celle Câlihü Allah'a aittir. Bir şeyi öven beden kimsenin niyet Allah olmasa bile Allah'a gidiyor bu şirket. Lillah Allah'a Hakkı Celle Câlihü Allah Celle ismi Celal deniyor buna. Cel-azamet ismi. Mevlamızın. Bu ismi has deniyor buna. Allah'ın Celişan'ı özel ismi. Yani Allah'a bir isim bilinçali. Adem babamızdan beri günümüze kadar ne kadar putperestler, müşrikler, tapındıkları nesnleri farklı olsa her bir toplum tapındığına bir şey isim vermiş. Ama kimse onu Allah dememiş vaktinden böyle. Kim dememiş böyle şey böyle. Allah-u Teala'yı Rabbimize ait özel bir isim. Onun için böyle şey. Bunun için kelime i tevhid de Allah ismini oluyor. La ilahe illallah. İllallah. Allah'tan bir ilah yoktur. Mesela bir insan Tanrı var, Tanrı derse tevhid olmaz muhteremler. İmana gelmez kişi böyle. Yani bir garim işte böyle. Onlar cin ismi onlar böyle. Yani Tanrı diğer her milletin bir isim var takmıştır böyle. ilah alı takmışlardır. Bunlar cin isimdir bunlar böyle. cin ismidir. Buna tevhid olmaz bunların böyle. La ilah illallah ilah oluyor böyle. Bir de bu ismi Celal, ismi Cami deniyor buna. İsmi Cami'ye, bütün Esma'yı anlamını üzerinden taşıyor. Hepsine böyle. Mesela aç bir kimse, Ya Rezak, rızık sevmeyle. Günahı kez, Ya Tevvap, Ya Rahim, böyle mela yalvarır. Ama Allah deyince, her son işine giriyor girmiş oluyor Bu da şimdi Allah'tan Celleşah'ın e bedel deniyor Arapçada Veya da altı ve beyan deniyor. İki şey mi oluyor bunlara? böyle ve beyan ya bedel minel kül. Allah'tan bedel Rabbil alemin aleminin Rabbisidir. Rabbil alemin Rabbil alemi. Rab yaratan, yarattığı şeyi feşeyen, aşama aşama kemale ulaştıran, olgunlaştıran, böyle. besleyen, rızkını veren, terbiye eden, eğiten, her yönden böyle şey. Rab anlama geliyor. Bütün alemlerin Rabbi, bütün alemlerin Melekler alemi, Ruzur alemi, Berzah alemi, Ceberut alemi, İnsanlar alemi, Cinler alemi, bu tabi sayı bilmiyor, bilmiyor bunlar. Bazı ilmada göre dünya bir alem. Canlı olduğu içerisinde bir alemdir. Her alemi yaratan, oradaki varlıkları da ona göre yaratan. Bütün varlıkları. Yani karıncayı da, fili de, balinayı da, hamsi de, uçan kuşları da, mikropları da, her şey yaratan, onlara yöneten, yönlendiren, ancak Rabbimiz reçetler. Işte. Rabbimiz reçetler. Işte Mesela, bir insanın yaşaması için, Rabbimizin mutlaka denetim reçetler yaşaması için kan dolaşımı, solumistemin çalışması. Mesela beyne kan gidiyor. Kılca zamadı, kılca damar. Yani kıl gibi ince damar, içinde delik var, içinden kan gidiyor bak beynine. Kan gidiyor Hayır Halbette kanım oldu mu, beyne kan gitmedi mi, beyin ölüyor. Hücre ölüyor mu hanımefendi. Yani insanı yöneten velamız efendim. Kul ne yapıyor? Kul şöyle canın çektiği bir şey buldu mu şöyle ağzını böyle şapurda şapurda bir şey kişi bunu yer böyle. Ağzına böyle, çiğinler böyle yer bunları. Sonra insan karışamıyor ama. Karışamıyor. Mideye gidiyor. Midedirinde enzimler geliyor. Onun sindirimi için böyle. Yani hatta bir insan önceden ne yiyeceğini bilse, onun sinirimi daha kolay. Beyin, hazırlığı yapıyor beyin. Mesela kişi gideceği bir yerde, evinde ne yiyeceğini biliyor. Seyir bir şey ise, o, o beyin ona gerekli enzimleri, yani sindirim sıvılarını yaratıyor. Hazırlıyor. Ağzına göre tüklük bile değişiyor böyle. Ona göre böyle. İlk buradan başlıyor böylece. Yani bir insanın yaradılışı bir aleme bedel. Yani bir insanın yaradılışı da böyle bak. Nece enzimler, sindirim sistemleri böyle. Bir solunum sistemi, havada farklı gazlar var. İnsan bunları bir çekiyor şey böyle. kimse geliyor karışık. Hepsi kaprisli geliyor bunlar hem Ne yapıyor? Al yuvalar, bunlar sişiyor mu deme. alıyor, sanki sanki öyle bir laboratuvar var mı? Bir laboratuvar var mı? Sana tahliye diyor buraya böyle Karmaşık gazadan oksijen alıyor, götürüyor. Tabii kirleneceğe getirip tekrar bunu geri verebileceğiz. Alışveriş yapıyor böyle, böyle. Yani gerçekten insan denen varlık alim bedeldir insana alem-i musaggar insana. Alemin küşürümün özü insana. er rahman Rahim. rahman Rahim isimlere geliyor burada. Bunlar da esmek-i hüsadan. Kökenlere bir, rahmet rahmetten geliyor. Bir rahman'da bir harf fazla olduğu için anlamı farklı oluyor. Rahman genelde dünyaya bakıyor bu isim. Dünya bakıyor bu isim. Rahman ismi yani dünyadaki bütün vakrıskına veren anlamına geliyor bana. Rabbim gelece razileri merhametiyle, rahmetiyle ne kadar canlı varlık varsa dünyada bitkiler kırdaki bitkiler, omandaki ağaçlar, silahdaki yani. karıncalar, yılanlar, balıklar, uçan kuşlar, insanlar, cinler, ne varsa hepsi rızık veren verilen Rahman ismiyle. Şimdi şuna buyuruyor Kadri usulü usulâ ve furu'a diyor. Rızkın usulü furu'u. Allah'a Celleşek usulü furu'u. Usulü, rızkın aslı, kökeni. Nedir rızkın kökeni? Önce güneş. Güneş olmazsa fizik olmaz. Dünyada onda gitti, karar da dünya. Güneş lazım. Ay lazım. Yani tadı renk, ay ile ilgili bunlar da. gerekiyor. Sonra toprak maddesi gerekiyor. Toprak maddesi gerekiyor. Taş olsa olmaz... Çamlı olsa olmaz, ne gerekiyor? Toprak maddeleri. Yani elementler diyor bunlara. Günümüzde elemetleniyor bunlara. Farklı elementler böyle. Her bir türün ayrı bakmak derinde. Her bir türün ayrı. Mesela bir bitki türü, sebze, meyve olsun, ne olsun bir ot olsun, bazı yerde olur, bazı yer olmaz bazı yörede. Neden? Onlusu yok orada O toprakta o element yoktu, yoktu elementler. Hatta bazen bir yörede bir iki tür mesela fazla olur. Beybeş şu fazla olur. Fakat zamanla azalır, azalır, verimli olmaz? Oradaki element tüker, element tüker, element Demek ki toprak lazım, element lazım. Sonra su lazım, su. Suyu kim yarattı? Toprak kim yaratıyor? Sonra gaza lazım, atmosfer. Gaza lazım. Bunu yaratan kim bunlar? İşte usul-i ha bu. Rızkın aslı kökeni Güneş yaratan, dünya yaratan, toplamda yaratan böyle, hava su yaratan Mevlamız nedir? Rabbi i Sonra ru oha ru önce bitkinin rızkı elementler. Yeterli mi değil ama. Yeterlidir elementler böyle. Gökten su gelmesi şart böyle. Gökten ama gelmesi lazım suyun böylece. Bilasta eee şimşekten çakması derler. Döpgürler çakar. Bu nedir? İşte bereket buradan başlıyor. Şimdi çakarken ne oluyor? Gazlar parçalanıyorlar böyle. İki bulut karşılıkları iki bulut böyle. Bir artı, iki bulut karşılığı gelirler. Arada iletken olur böyle. Önce hafif bir çilem olur. Yağmur bir hafif bir çilem olur. Su damacıkları bulunur. Havada. İşte bu ortamda bir yanda artı yüklü bulutlar, karşıda yüklü bulutlar böyle. Bu bulutların birbirine boşanması gerekiyor. Yani böyle kısa devre olması gerekiyor, boşalması gerekiyor. Arada iletken lazım var. Bu iletken iletken su damlaları. Bunlar iletken kişiler, bunlar muhteremler. Birdenbire bir bulut, karşı tarafı işte bir boşalma olur böyle, şip çakar böyle. Yüksek bir hararet olur böyle. İşte bu ısıda gaza parçalıyor. Bilhassa ozan gazı, azot gazı da parçalıyor. Bu gazı burada parçalarlar, başlı başta dönüşürler, yağmurla yere inerler, gübre oluyor işte hatta. Şimdi bazı seneleri her zaman bu konuş olur. İşte bu sene mesela fateser olmadı. Bu sene işte erik olmadı. Bu sene budek olmadı. Bu sene şüpek olmadı. Niye olmadı? Ona gereken gübü zaten gelmedi hatırlayacağım efendim. Gelmedi efendim. Yani ne kadar rızık inecek, gökte inecekse, bunlar eze tavsiye bunlar. bunlara böyle. Şimdi furuaha rızık yaratıldı. Ama canlıların türleri farklı. Tür tür insanlar var, hayvanlara var. türlü farklı şey farklı bunlar böyle. Rızıklar da farklı. Bu rızkı buna ulaşması gerekiyor. Yani sildirmesi gerekiyor. Bunu kim verebilir şimdi? Kim verebilir mu? Şimdi şuna bakalım kısaca. İnsan, hayvan türü dünyaya iki türlü gelirler. İnsanlar, bir de memeli hayvanlar dünyaya Doğum yoluyla gelirler. Öyle böyle olur. İnsanlar ve böyle hayvanlar. Doğum yoluyla gelirler. Tabii insan yavrusu kolay. Anneci onu kucuna alır, götürür göğsüne, emzirir. O bir kedi yavrusu? Kedi doğurdu. Bir sokak köpeği doğurdu yavrusunu. Ormanda vahşi kurt, canavarlar, aslan, kaptan, şunlar, bunlar yavrusunu doğurdu. O yavruşu nasıl beslenecek? Annesinin gözü süt var. Otomatikman, otomatikman böyle. İlk doğum yapıyor bir insan veya hayvan, ilk doğum yapıyor, doğuma beraber otomatikman o bünyede, bedende Süt üretimi devreye giriyor hemen. Hatta ilk farklıdır böyle. O yüzden buna böyle işte. O aşı odur işte aşı muhtemelen. Böyle, hastalıklara karşı böyle. O her hasta koyun aşıdır bu. O süt böylece. Şimdi bir hayvan yavrusu annesi bunun doğurdu. doğum günü geldi. Bedeni ıslak ama tabii. Hava biraz soğuksa, gece doğmuşsa Ayağını üşür. Ne gerekiyor? Masaj. Kurutma gerekiyor bunu. Kim yapacak bunu? Annesi. Nasıl yapacak? Belki bana bunu ilham ediyor muhtemelen efendim. Yavru doğar, ıslaktır böyle. Islaktır. Annesi başlıyor bunu yalama, diline böyle kurutma böyle. Hem kurutur, hem masaj yapıyor. Masaj yapıyor. Kan dolaşımı bunlar, çalışma başı güzelce böyle. Bu doğan yavru, kuzu deyelim, minik buzağı deyelim. Şöyle üç beş dakika oldu mu, hem ayak kalkma uğraşır ve hemen bak. Düşer, halka erken, izledim ben bunları böyle, erken ayak kalkar. Ayak kalktı, acıttığını anlar. Daha dünyanın yeni geldi, bir şey görmedi, öğretilmedi, annesinin kuşunu alamıyor. Bakalım, tamam. yani o hayvan yöneten kim? Hayvan yöneten kim? Ya. Hayvan ayağa kalkar, annesinin kuyuna gitmez. Kulağına gitmez bütün hemelde. Neresine gider? Memesine gözükler. O yavru annesinin memesinin ne olduğunu biliyor bakın terler. Hiç görmeyen daha yeni geldi dünyaya. Daha yeni doğdu. Annesinin kuyruğuna gitsin ağzına gitsin, kulağına gitsin, gitmez. Annece göğsüne gider, yapıştır, anne de apıştır böyle, rahatıdır durur böyle, emer. Rabbimizin rahmaniyeti nedir bir de? Doğan insan yavru da diş olmaması. Eğer dişi doğarsa ne olur? anca göğsüne ısırır, yara olur, Anne yapınlar Bir de yumurtadan gelenler başlıyor Gelenler, evcil olarak mesela tavuklar şimdi böyle. Tavuk. Tabii tavuk yumurtasını altına alır, Korku derler buna. Bu yumurtadan cümbüş çıkar. Bakın çıkan civ civ hem ayakları ayaklandırır, tabi acıktır, rızık azmına. Ne yapıyor bu? Annesinin bir yerine sarılmaz. Bak, bak o biliyor ki <gülüyor> rızkı başka yerde, rızkı başka yerde otlamlar. Rızkı başka yerde biliyor, ne yapıyor? Hemen eşlerine baş ayağında beraber. Yani yumurtadan çıktı hemen iki dakika sonra, iki dakika sonra acıttığını fark eder. Rızkını koyun, kuzu gibi, buzağı gibi annesinin bedeninde aramaz. Yerde ara, yere. Bak, bak, bak. Bir de ayağına eşyeler böyle. Eşyeler böyle eşyeler. Ördekas hayvanlar. Ölde kas, Rumudan çıktı. Eğer çıktığı yerde bir su bilginçisi varsa, o da hemen suya dalar. Bak, bak, bak. Yani yüzümü öğrendi. bunun özel bir kursu mu gördü, eğitim mi gördü? Hayır. daha yeni çıktı? Eğer de bir su varsa, bir göl, karal, ne bir su varsa, başlı varsa böyle, hemen suya dalar, yüzme başlar, rızkına da su arar. Yavru kuş yuvada. O ne yapıyor şimdi? Tek yarasa kuşunda süt vardır yarasa, yarasa kuşu. Tek kuş olarak yarasa kuşu o doğurur. Hamile kalır. Doğurur ve onun süt vardır yavrusunun besle sütüyle. Yarasa kuşu. Bunun dışında diğer kuşlar yumurtlarlar. Yumurtlar yavrusu çıkar yuvada çıkar. Şimdi yavru kuş yuvada yumuradan çıktı. Ne yapacak? Annesiniz yok bedeninde, yapıştı bir yerine. Yuvada bir şey yok, ne yapacak? Rabbim annesini yönlendirir bakınlar. Annesi Rabbim yönlendirir. Ana kuş erkenden sabah kalkar, kendi karnı aç olduğu halde önce yavrusunu doyurur öyle. Yavrusun ne yiyeceğini en iyi o bilir bakın. En iyi o bilir yavrusun ne yiyeceğini. Yararını belbelle. Gider, ona bakar olmadı, ona bakar oldu, ağıza getirir, yuvaya gelir, yavrusu açar ağzını, Ağzına atamız den bende. Tabi doyamadı. Tekrar gider, gelir gider gelir doyurur. Doydu mu? Bilir on den. Sonra su getirir den bende. Ağzına suyu verir, ağzı bir de boşatmıyor ağzını den bende. Biraz bırakır durur, biraz bırakır onu yutar? Tekrar ağzını yem. E bunu yapan, yöneten kim müteallaşlı mı ya, O ana kuşa bu duyguyu veren, yavruya bu duyguyu veren kim mütehembelia? Geelim ana karnındaki yavrulara gelelim. Ana kandaki yavru var insan olsun, hayans olsun. Ana karnında yavru can verildi. Can verildi. Yani organlar, iç organlarla tam şekillenince buna hayat verilir, can verilir. Hayat verildiği anda rızık da verilmesi gerekiyor buna işte. Bunlar ikisi beraber öz kardeşler bunlar. Hayat rızık. Anak karnında iki büyüktüm, yavru canlandı, can verilir, rızık lazım Anlakın yavru yavru yavruyu kim verebilir? Kim verebilir muhtemelen? Kim bunu verebilir? Ben? İşte Rabbim ne yapıyor? Rabbim bir doku yaratıyor. Eşliğin altı karşısında. Adı plesanta diye tıpta buna. Etten bir doku. Böyle önce bunu yaratıyor. O yavru göbek kordonu ile onun dolaşım sistemi, kan dolaşım sistemi o plesantaya bağlanıyor. Annenin de doğrusu işte ona bağlanıyor. Bağlanıyor. Annesi bir şey yer, içer, bundan bir de sindirir. Bunun yeryanlar kanarına gelir. Kan olarak yavrunun kan damarına gider. Yavruya yoksa efendim. E bunu kim yapıyor? Kim yapıyor? Bunu için hamile bir kadın Allah korusun eğer İçki içerse, alkol alırsa, sigara içerse yavrusuna çok zarar muhtemelen. Aldı nikotin de, alkolde, kan ile yavrusuna gidiyor. Allah <gülüyor> ne kadar bir kadın helal, temiz yerse ya o kadar yavrusu da hayır olur muhtemelen. Helal, temiz yemek böyle. Helal yemek onda böyle. Temiz yeme gerekiyor. Hamile kadının, şu böyle doğal gıda yemesi gerekiyor. Yani zararlı gıda yememesi gerekiyor, doğal gıda yemesi gerekiyor. Helal yemesi gerekiyor. Her türlü içgiden, sigardan da kaçırması gerekiyor. O anne yer, bunları hazmeder, tam sindirir. Bunlar damar çekilir, kana gelirler. Ondan sonra annenin damarından da vasısıyla Çocuğun damarına besleniyor muhtemelen efendim. Hava da almışım oksijen lazım buna. Hava tutturulmaz tabii. Hava da lazım. Bu nasıl oluyor? Annenin kanı ile oksijen erimiş bir halde sıvı halde yavruya gidiyor muhtemelen efendim. Gidiyor. Yine artıklar aynı yolla annesine geliyor dış atlığı muhtemelen efendim. Yani çocuk Aşağıya kadar en aşağı beş ay rızık alır ana karnında ama tuvale gitmez, akciğerle solum yapmaz muhtemelen böyle. E bunları yapan kim? Yani buna düşünmeyenler, gafiller, haşa Allah bırakıp taşa tapınanlar Yani sapıtanın Allah korusun ne kadar zor bir şey yani. İnsan yavrusu yavaş bir bakıttır hem der. İnsan yavrusu yavaş büyür böyle. Çünkü beyin hemen gelişmez. Eğer insan yavrusu çabuk büyürse, hemen bir dakika oluverirse, ama beyin gelişmedi, Bunu bakımı zor. Böyle ne yapıyor? Protein oranı var, protein. İnsan tüzünde %1.6. %1.6. Az yani protein insan tüzünde. Yani proteinle, bu büyüme çağında bu gerekiyor, protein böyle. Demek ki ana sütünde protein az. Yüzde 1.6 olmuş var. 1.5 aşağı yani böyle protein böyle. Şey. Çocuk 6 ayda 2 kat oluyor. 6 ayda, yüksek günde. aşırı 3 kilo, 200 kilo dolar, altı buçuk olur 6 ayda çocuk. Normal yani. İneğin sütünde muteranlar 3.4 üst aşağı yukarı 50 günde ilk kat oluyor inek yavrusu 50 günde ilk katmak insan 180 günde inek 50 günde köpeğin sütünde yüzde daha fazla olduğu için 7 7.0 olduğu için 7 günde ilk kat oluyor köpeğin yavrusu muteran 7 günde ilk kat oluyor böyle. Bir de mesela rengilikleri vardır. Kutup yaşları bunlara. Ondan da yağ oranı fazlalarında böyle. Çünkü işin müslü işin böyle. Bakın, yani evrende, kanatta her şey bir denge düzen var muhtemel. bak, Her şey bir denge düzen var. İşte de bu, Rabb'in bu budur. Âleme yaratan, denge düzenine kuran böyle, her şeye böyle. Havada gazlar var, ama karmaşık mı? Yok. Bir denge içerisinde böyle. Azotu, oksijeni, karun doksiyeti, ne onları, ozonları hepsi bunların belli bir oranı var. Böyle, böyle. Yani evrende, dengede böyle bir denge düzen var böyle. İşte budur, Rabbül alemin budur. Yardımdan böyle. Hatta her hayvanın da rızık alma yolu farklı oluyor muhtemel. Ne yiyecekse böyle. Mesela aslanın pençesi koydu. Aslanın pençesi. Balöz gibidir böyle. Aslanın pençesi pençe olsun bir öküzün. Belki kimini kırar. Aslan kaplan böylece. Sıra bunların ağzı keskindir bunların böyle. Azı işleri böyle. İneğin ağzı geniştir. Bundan da ön dışı keskindir. Otu kesecek bunlar böyle. Tavuğun gagası kısadır. Yerde gıdalıyor böyle. Martı kuşu, denizden avla, balık avla uzun gagası mısın böyle. Yeğilere uzun kalkısı böyle. Yurt kuşlarında kuşların da yeğilere böyle. Örneğin geniştir. Sudan böyle avlandığı için. Kepçe gibidir onların bu şekilde. En üstün varlık insan olduğu için en mükerim insandır. Tek varlık insan olan varlık ne yapar? En temiz gıdayı yer insan. En temiz gıdayı böyle. Kabunu soyar, şusunu çıkarır, sapını çıkarır, temizler, bunları yıkar, pişirir, hemen bunları tabağa koyar, oturur, eliyle ağzına götürerek yer. Her hayvan eğilerek yer, ağzına yer, her hayvan muhtemelen. Her hayvan eğilerek ağzına yer, her hayvan böyle. Tek insan, tek insan oturduğu yerde eliyle ağzına götürerek yer böyle. İnsan bu nedir? Karameti bu mudur? Allah verdiği hal insanlara verilir. Yine her hayvan elikür, her hayvan sürüngen olsun, iki ay, dört olsun mesela, tavuk olsun, başkayım böyle elik yürüp böyle. İnsan iki antikür olsun böyle. İnsanın farklı bir özelliği var. Nimetler bakımından en güzel nimet insanlara veriliyor. İnsan pati soyar kabuğunu hayvana işi kenesine verler. Harmande ver sapını samanını hayvana bu da yine keşini kenesini verleyer. Kabuzu keser kabuğunu hayvana işi kenesine verler. En güzel rızık insanlara böyle vermiş oluyor. Bir de mesela diğer hayvanlar etçil hayvanlar ne yaparlar? Bulduğu leşi, yakaladığı avunu böyle parçalar, canlı canlı böyle, kanlı kanlı onu yer böyle. İnsan diyor, insan böyle gayet yıkar, temizler, pişirir. Hatta az pişse gene onu yemez böyle. İyi pişmemişler böyle. Onu güzel pişirir, kepçile tabana koyar, oturup onu böyle, alı efendim bıçağını neyse böyle çatalanlar, atıgı atı getirir böyle, şey böyle. İşte Ramazan bir ismi nedir? Er-Rahman ismi. Yani her ismin böyle fal Her ismi böyle. Yani her ismin böyle bir dalarsak yıllar yetmez böyle. Er-Rahman rahim Er-Rahim ismi geldi. Er-Rahim acıyan, merhamet eden. Acıma duygusu İnsanlara mahsus acıma, Kalpte bir ricadır yine, Kalpte bir acıma hissi gelir, insan bir acır. Ama bazı elden bir şey gelmez, acır. Bir insanın en candan yakını hasta, ateşli gibi yanıyor veya sadece ızabı var ve kıvranıyor, adı ölüm halinde. En yakını annesi, babası, evladı, yavrusu kimse böyle. Kişi akar, içi yanar, içi yanar böyle. Ah der, bir şey deme böyle. Rabbim bizim gibi değil muhtemelen der. Rabbim acımanın gerini yapar. Kimlere? Bu Errahim ismi yani müminlere mahsam böyle. Rabbim kulunu böyle affeder, rahmetliyle bağışlar. Tabi kimleri? Mevla yönelilenleri, teybü edenleri. Kul mevlaya yöneldi mi? Ona Rabbim diye o kapıya kulu gitti mi? Ne kadar günah bile olsa Rabbim kuluna göre çıgırmıyor muhteremden. Haşa Allah'ın celeşanü kuluna karşı bir kiri yok Mevlamız'ın. Böyle. Şimdi bir insan olarak Dilinden uzun zaman iyiliği görsek, sonra o kişi iyiliği yapmasa ona biz kim besteririz? Yani? Onu da bekledim mi var şimdi Hüseyin Ya birine kötülüğü görsek, ona karşı muazzam kim besleriz ona karşı Hüseyin Ama öyle kul vardır ki, belki yıllarca, onlarca yıl, belki elli, altmış yıl Allah istenedir mi? Yani. Alkola, içkiye, şuraya, buraya kadar. nasip olur. dönüş yaptı mı? Dönüş yaptı mı? Verden kulum geldiler. Kapıda muhtemelen. Maliki yevmi din. Maliki yevmi din. Allah Celle Cale, din gününün maliki tek sultan egemeni. Buradaki din deyinden geliyor, borçtan geliyor. Hesap günü, mahşe günü. O günün tek egemeni, tek hakimi, hükümeni Allah fiyat edildi. o gün önüne. Bir de maaşlar, su tekrar bir yer göz sallanacak, yere paramparça olacak. Ne kadar canlı varlık varsa her canlıın bedeni yaratılacak. Ruh'a gelecek de ruh aleminden, bu gelecek. Her ruh bedene girecek muhteremler. Her ruhu böyle. Nasıl her ara kovana giriyor. Hatta çabana girdiklerden hayvanlar, her hayvan evine girer muhteremler. Yani çoban girdiklerden hayvanları, böyle köyde bulunursan girerler böyle, köyde bulunurlar böyle. Yani daha köye girişinde hayvan bakar ayrı türden evine gidemez. Her ruh gelecek, bedene bulacak muhteremler. Ondan sonra oradan toplanır mahşer. Mahşer isim mekandır, toplanma yer anlamına geliyor böyle. Ne kadar can dünyaya gelmişse, bitki, harış, hayvan, insan, cin, şeytan ne varsa bütün canlılar orada toplanacaklar bu böyle. Dünya o zaman büyüyecek ama dünya çok dünya büyüyecek. Deniz, dağ kalmayacak, orman kalmayacak. Dümüz olacak dünya böyle. Güneş yaklaşacak. Yanla ayak başa çık. İzdiham, izdiham, izdiham. Üstüne kalabalık. Ayak ayak üstüne. Güneş altında beyin kaynıyor güneşten taban, ayaklar tabanlar yeniyorlar. İzdihamlı insanlar yakın yakıyor insanlar böyle. Ter, ter, ter. Bu ötesinde korku heyecan böyle ne olacak halim şimdi ne olacak halim böyle yani kimse kimseyi görmüyor böyle Nefsi, nefsi bakan böyle nefsi nefsi böyle kimse oğluna kızı annesine babasına karşı kimse bakamıyor böyle göz evi bir nefes alıp var. hiç konuşma yok kurt da bir arada aslan kaplan bir arada jin insan bir arada ama kimse kimseye bakamıyor korkudan böyle. Ne olacak halim diye böyle. Sonra amel defteri dağılacak. Amel defteri. Herkesin amel defteri var. Sağda solda böyle. Bu kağıt değil. kağıt değil. bu. Aslında manevi kamera. Hem görüntü alıyor hem ses alıyor böyle. Bunlar dağılacak. Ondan sonra zaten bunu alan kişiyi anlayacak. Kimin sahne verilirse onun hesabı çoktur. Onun sahne kalkacak mahşerde, soylu kalkmayacak. Günah çok olan da ondan soylu kalkacak, sadece sanki feşli kalkmıyor. De. Tabii kitabını eline alan kişiyi bakacak, kendi hesabını verecek kendi kendine, yani eyvah diyecek böyle, ah be bakacak ki içki alemleri alıkölemiyor, kumardır, fuştur şunlara, bunlara böyle artık maçta gol diye bağırıyor, ayağa kalkmış, boğazı sesi kısılmış böyle bağırır, çağırır, böylece hep buna çekiyor muhtemelen, muhtemelen böyle. Yani bu durum şey muhtemelen bu durum unutmasak yaşantı farklı muhtemelen. Yani bir insan mesela kızmış böyle, evinde mi eşlerinden mesela, kızma, bağırma, çağırma, gözlerini kızarmış, çağırıyor ama çekim yapılıyor. Kişi bunu görecek bunlar. bunları. Tabii namaz karken de, kuran okurken de, böyle malum sohbetlerde, Allah yolunda da çekim yapılıyor. İşte kimin böyle çekimi güzel yapılmış böyle, bakacak ki oturmuş kuran okuyor, Kur'an dinliyor, sohbet dinliyor, namaz kılıyor, Kabeyi tuhaf ediyor. Hep çekip yapalım Hatam Efendi. bunlar böylece. Sonra bunlara tartıya giriyor. Günah seyahat Nizan deniyor. Yani bir terazi. Malumi terazi böyle. Hassas bir terazi. Burada günah konuşacak, işte İşte en zor an, o an kişi mizanın başında. Sıhafı konuyor sağ kefesine, günah kefesine koyuyor. Karp, böyle bir, bir değil, Karsengi, kalma, kalp böyle bir de hanacir. Kalp sanki batı kalmıyor, fırlayacak O kadar bir heyecanlandı böyle. Böyle çıkmış böyle, bakıyor. Bir sıhafı konunca biraz bir rahatlıyor. Ama günahı da koyun, konunca hangisi bakıma fazla gelecek? mi Yani kıldığı namaz konuyor, kılmadı da günah kısmına konuyor böyle. Her konuyor. Kim burada sahabe gelirse, fazla gelirse elhamdülillah o kişi kurtuluşu erdi İşte o günün tek maliki hakimi Allah-u Cilal muhtemelen. Kimse karışan böyle. Melektere gelecekler, Yerrarsim e gelecek, saf saf, saf etrafı çevirecekler, halka çevirecekler. Melektere bile Onların günah olmadığı halde, onlar cennet, cennet olmadığı halde onlar bile korkuluk oldu dehşetten var. Hesap günü işte namazda bunu hatırlamamız gerekiyor. Okurken Fatiha'da Malikiyemiddin atangır. Malikiyemiddin bela. Namaz ayakta onlar ki mahşedeyiz bela. Hesap başındayız. Allah bizi soğuğa çekecek orada. اِيَّاكَ <Sessizlik> ve وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ Geliyor sana. اِيَّاكَ نَعْبُدُ Buraya kadar kul, Mevla'yı biliyor. buraya kadar böyle. O Allah cenecalı nedir? Bu alemin Biz Bizi yaratan böyle. Yöneten, yönlendiren, hükmeden böyle. Tek egemen, tek geçen. Biz ki onun emrinde. Su onun emrinde böyle. Dağ tebi emrinde böyle. Melek onun emrinde böyle. Güneş yaratan, alemin tek evrenin Rabbi hakimi egemeni mevlam verecek. Sonra Rabbi Rahman Rahim'dir böyle. Yani içtiğim suyu da yaratan, yedin portalı yaratan, tadını veren odur. O acırsa, kulun bağışlar, mevlam sahibidir. Ve güneşe karın kalkacağız, mahşer hesabı çekeceğiz. Baktığı. Üç ayet kerime de kul bu da yaradanın tanıyor burada. Bakıyor kul beni işimle. İşimle. Yaradan mevlamı, yöneten mevlam, odur Rabbül Alemin, odur egemen olan böyle Hüküm onundur böyle işimle. Şey Başka herkes farek ölecek böyle. Şu kubbe ne yapıyor? Tanrı abisini iyya kenabu dediği ya. Iyya kenabu. Arapçada kural vardır önce fiil. Fail, sarı ful Mesela, konu örnek vereyim. Ve Davud'u Câlûte. Ve Davud'u Câlûte. Katele öldürdü. Davud öldüren fail, Câlûte öldürdü mesela. Önce Arapçıda fiil, yani iş önce gelir. Mesela geldi, kim şu geldi, Türkçe'nin tersine geldi. <gülüyor> mesela Câe, geldi önce fiil söyledi böyle. Kim geldi? İşte hastanın Hüseyin Hüseyin'e gelemeye lazım. Harfse önce fiil, fail, mefhul gelir. O da önce mefhul geliyor. İyi ancak sana ibadet ederiz. Neden? Önce burada Allah'ı biliyor, Allah'ın azametini düşünüyor, arkadan nabudu ibadet ederiz. Kul ibadetini görmüyor burada. Namazını görmüyor ki Hacını, ömrü görmüyor böylece kuluk makamına geldi. Rabbini tanıdı. O bir alemindir böyle. Yani. Bütün mülük onundur böyle. Yani. Her şey Allah'a zikrediyorlar. Arş verş böyle. Bunlar ne İyâki, ancak ve ancak sana. Burada, burada muhatap zamiri geliyor. Yani. Ke zamir de burada. İyyâki zamirdir. Ancak sana na'budu ibadet ederiz. Kulluk ederiz. Burada bu da olsa ben ederim olurdu. Ne abudu? Çoğulmuş böyle. Bütün buna böyle. İyyâken ne abudu. Yani bütün namaz kılanlar, herkes bu genel olarak bir şirket olarak namaz kılanlar bunu sevmişler. Şey İyyâken ne abudu? Ancak sana bu ederiz, sana kulluk ederiz. Nedir kulluk? Kalben, bedenen tam Allah teslimiyet. Bu da kulluk, ubudiyet. Böyle. Ubudiyet, kulluk kalben, bedenen tam teslim edin. Ne emredersen emret razı bir şey böyle. Kul abdest al, hemen abdest al. Böyle. Vakit geldi. Namaz kıl, namaz böyle. Oruç tut, arama bakma, yalan söyleme, şunu yapma. Tam teslimi teslim edin. İyiyaken abudu. Neden? Kul Mevlasını bildi. Kulun gafetten sırıldı, Uyandığı gün, uyandı gönül. gönül. Mevla'yı bildi kul. Rabbinin tanede kul, nasıl onu kulur etmesi kul veleşin böyle. Ne nefsine tabi olsun, iyya ke Ancak ancak yalnız tabi ateles böyle. Kolay mı tabi kolay değil. Ne ve kadın? Viiya ke nestegin, viya Ancak senden yardım istedir Rabbim. Sen yardım et. Şeytan var, nevis var. Etrafımız, şehrimiz var, din düşmanları var, şeytanlar var, cinler var, insan cin şeytanları var, çok böyle bozucular var. Hızlı bir dünya var, hele günümüzde hareketli bir dünya var. Bu ortamda kudret etmek kolay mı? Değil. Bu da yardım dileme. Ve ilâken estâîn, Rabbim senden yardım istiyoruz. Yardım et, ne olur Rabbim? Bizi bize bırakma, kuluk edelim. Bu da Rabbim'in kuluna soruyor burada. Bu deniyor mahsuf, yani gizli. Ya Rabbim için soruyor, kulum, iste ne istiyse benden baka, istiyorsun. Şimdi burası artık dua faslı bu tarafı. İdine sıraatı müstakim diyor kula kulum iste benden kulum, iste, vereceğim sana, iste kulum böyle. Kul, ubuliyet makamına girdi. Rabbinin tanıdı böyle. Teşlim oldu Mevla'ya. El bağladı, Allah huzurunda. Namazın namaz dışında böyle. Tam ben teşlim olun Mevla'ya. Vela biliyor kulum, iste benden, iste bakalım. Şimdi bu kul, ne iştiği mevlamızdan? İhdi ne sıratal müstakimdi. İhdi, hidayet eyle. na Bize. İyi dini bana değil. İyi bize. Hepimize. Neyi? Esra'ta müstakim, sıhhatı müstakimi. Sıhhatı müstakim, Allah'a giden dost doğru yol muhtememi. Kur'an yolu, İslam yolu yönetmedi. İyi dini sıhhatı müstakimi. Şey. Doğa da burada. Peki, bu nasıl bir yol? Yani bu yolda gidenler kimlerdir? Arkadan bunun açıklaması geliyor. Sırat-ı aleyhim, Sırat-ı elim aleyhim. Ya Rabbi inametli kulları yolu. Sırat, sırat yol. Elim aleyhim kendi nimetlerine kulların yoluna ya Rabbi. Kim bunlarda minen nebiyin ve sıh şey Salih'im. Nebiler, sıddıklar, şehitler, evliyalar yolu Yani Allah'ın bizi de onların yoluna hidayet eyle. Bak, ne bile peygamberler, sıddıklar, öbekli gibi sıddıklar böyle, sadaka Allah'a bağlı böyle, sadaka Allah'a bağlı böyle, her malın mülkü Allah veren böyle, canlı Allah veren böyle, cihad eden, durmadan ibadet Allah'a kulluk eden, şühada canlı Allah'a verenler ve salihler, Allah'ın salih kulları böyle, Allah'a özel kullar, adamış kendisini, Allah adamış kendisini, ölmedi adamış kendisini, Ya Rabbi bunların yoluna hidayet eline, onlara peşen Ya Rabbi. Burada ilk iddine müstakim müstakil, biraz duralım. Bize hidayet el Ya Rabbi, sıratı müstakil mi? Hidayet el, hidayet. Hidayet, oraya ulaştırma, ulaştırma. Hidayet, gönlün o tarafa yönlendirilmesi, gönlün ölür. Gönlün bir tarafa yönlendi mi, o kişi canlı verir, artık dönmez muhteremden. gönül döndüğü bu şekilde böyle işte. Yalnız, bu Aleyhisselam Hazretleri bir münafıktır peygamberi, münafık, iki yüzlü. Dışı Müslüman görünür, içi kafir yani. Bu adı münafıktır. Bir münafık diyor Aleyhisselam adetleri, Yabancı bir topluma girse yüz kişi var burada. Bunların 99'u has Müslüman işin işte tek münafık var. Bu münafık diyor o topluma girsin diye bir bakar diyor. Münafık bulur. Ona gönülü kararın önüne gider. Mümin tabii bunu, mümin de bunu muhteremler. Gerçi bir muhteremler. Mesela bir insan otururken bir otogardan bir yerden oturuyorken kişi mesela bakar böyle, biri geçiyor, onu gönülü sever böyle. Kim kimi sever, iyi insan, iyileri sever böyle. Onun işi şey yok, tanışmıyor onunla böyle, tanımayacak onunla. Ama karşı onun gönülü sever ama bakar, ne güzel insan böyle böyle. Herkes de bunu sever bu şekilde. Şimdi her insanın gönlünde, yani kalbin bir tarafında şeytan var, sol tarafında. Kalbin sol kapakçılığında bir şeytan var. Onun görevi o böyle. Sağında melek, herkese o böyle. Melek var. Melek hep buna iyiliği ilham eder, melek buna böyle, kalbe böyle. Kalbe doğuş birdenbire. Bir böyle. Bir böyle. Şeytan da hep kötülüğü. Şeytan nefsi hareket eder. Duygular var. Nefsi müdürlükler böyle. Yani şehvetini öfkesini, kinini, kibirini, ucubunu, şunlar bunları sıkılı, beyli, cimriliği bunları hareket eder şeytan bunları böylece. Ve insan inancını da bozmaya çalışır şeytan. inancı bozmak çalışır. Hiç durur dururken şimdiden beri kalbine vesile verir. Haşa, inkarlar. Şununla ilgili falan böyle böyle. Orası. Şey, melek de iyilemeder. Bu kimsenin gönlü temizse, gönlü temizse, ne yapar bu temiz gönül? Temiz gönül, melek de uyum sağlar. Şeytan uyum sağlamaz. Şimdi tekva bir Müslüman, salih Müslüman, Allah'ın bir Müslüman, Mürbete gitsin, iş yerine gitsin, çalışmaya gitsin, fabrikaya gitsin, memurlarına gitsin. Ne yapacak? Gittiği yerde, mutlaka kendisi gibi iyisini bulur bana. Onu uyum sağlam. Gittiği yerde, iş yerinde, kalba bütür, büyük insan, çok toplum vardır. Ama bakar, yok, onunla uyum sağlayamıyor gönlü. Onu sevmediği gönlü. Onunla uyum sağlayamadı. İdamda garip kalır, bulamazsın muhtemelen. İşte bunu da Gönül bu muhtemelen. Şimdi bir insanın gönlü temizse, gülü Allah'ta isteyeceği is o gönlü şeytan uyum sağlayamaz. Ters verilir onu şeytan. Sağlayamaz muhtemelen. O melek uyum sağlar bu ilham edemek var. Ve inşallah dua birdenbire işte bir işak namazını kılayım, kuş namazını kılayım şöyle bir sohbete gireyim. Şöyle gece atarken mesela bir tabak okuyayım. Düşün okuyayım böylece. İçine böyle doğuşlar gelir böyle. Melekten gelir böylece. Şimdi burada Meryem'e yalvarıyoruz. İyidina sallamışsakim. Allah'ım bizi sallamışsak hidayet eyler. Yani gönlümüz teminlesin de melek uygun yapsın. Şimdi bir de insan şeytanlar var muhteremler. Biliyorsun nasıl geliyor? Ben ben nasıl geliyor sonunda? Benin cinneti ben nasıl? Cinni şeytan var, insan şeytanları da var böyle. Bu cinni şeytanlar, tabi bunlar göze görülmez bunlar. Ama bunlar bizim kan damına dolaşıyorlar, eti akımı gibi. Bunlar insanın gönlüne bir ehametle verebiliyorlar Bir de. İnsan şeytanları vardır. Yani sureten şekli insan şeklindedir. Ama onun yapısı, onun iç yapısı yani deyim, siret, sireti bunun şeytandır muhtemelen böyle, böyle. Bunda her zaman vardır bunlar böyle. Her zaman vardır. Tabi günümüzde de var, yarın da olacak bunlar böylece. Buna ne yapalım? Bunlar da insan yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Böyle. Hele biraz da günümüzde bir akademisyen bir şey, ünvanı varsa, perifesi filan varsa ve başında böyle, efendim, belli kanallara çıkarlı, belli kanallar vardır. Yani o kanallar, İslam karşıtı kanallar böyle. İşte onlar bunları çıkarırlar muhtemelen böyle. Çıkarırlar bunlara böyle. Daha yaparlar bunlar? Zaten bunların yüzünden ne oldu belli olur muhtemelen de. Nursuz insanlar böyle, işi inanmayan böyle, işi şeritan, işi kafir böyle. Önmüştü ama ilahette mezun olmuş ilahette hoca olabilir muhteremler? Arapça bilebilir, Kur'an anlamı da bilebilir, bilebilir ama muhteremler, mesela Ebu Cehil, Ebu Leb, Wilbin Ugüre, Ümeybin Halef gibi Mekke müşriklerin başları, başları. Bunların hepsi Arapça biliyorlar bunlar. Yani bunlar Arapça'yı en iyi biliyor onlarda bu hele. Kur'an'a anlıyor anlamını. Ama hidayet başkanı var. Yani halk böyle böyle. efendim işte bu ilahiyatçı bu. İlahiyatı işte dekan ve profesördür, doşenttir. E bu Arapça biliyor bak, Arapça okuyor. E Kur'an'ı bu biliyor, biraz bu anlamına bile bir şekilde verileceğim. Arapça bilebilir, anam bilebilir. Bak ama Ebu Lihep de Ebu'cu Arap şey biliyorlar böyle. Arap onlar böyle. Yani en fişli Arap onlar. Kol okuyunu, ananı biliyorlar. Ama iman, hidayet farklı muhtemelen. Farklı muhtemelen. Bunun için adı cemaatimiz din her alınmaz böyle. Yani alınmaz böylece. Bir de duyuyorum böyle bu kulağımı, ben dinemiyor onlar da kulağıma geliyor. Bir sapığın biri Kalkıyor mesela bir şey inkar ediyor, haçak mesela kabr azabı inkar ediyor kabr azabını, bir satılmayacak inmeyecek diyor mesela bir şey söylüyor bu şekilde, hemen gündeme geliyor ya böyle böyle, böyle demiş bu şekilde Dinleme ona be, o kanı dinlemez zaten sen. Ve sonuna geliyor şimdi, gayril <gülüyor> malzub aleyhim ve Allah deniyor. Şimdi iyi Allah bize hidayet eder ı müstakime peygamberler, şehit yolunu böyle. Evliya yolu böyle. Ne tatlıya feyizli yol böyle. Ruhstan vale yol, manevi feyizli yol böyle. Onlar bab bizi böyle. Etik akademiye geliyor. Gayril mevdu balehim billahi. Aman Allah'ım. Bu da oyuna bırak gazap olan, gazap olanlar böyle. batan kavimleri, belak olan kavimler. Lüt kavmi, az kavmi, sömüt kavmi böyle. Genelde muhteremler göllerin çoğu batan koyun bunlar. Lüt gölü var, mesela Lüt gölü var, biliyorsunuz. ile İsa arasında günün veririzde Lüt gölü arasında bir yedi kasaba vardı böyle. Yedi kasaba vardı orada. Battı bunlar haberci. Mesela Sabancı gölünü bile böyle battığını böyle söyleniyor. Hatta ben duymuşum gençliğimde Bilmem, çok krok olmuş o zamanlar. Yaşlı bir söyledi. Kaldırım yol gördüm ben diye sabah giden beri diyor. Anladım, kaldırım yolu gördüm ben. Şimdi bunu dua ediyoruz Mevla'ya. Galiba mavdub aleyhim Allah'ın gazabı oryandan bizi eyleme. Allah'ın gazabı kâmele. Bazı günahlar eğer toplumsal olursa böyle, toplumsal olursa o zaman gazap geliyor muhtemelen böyle. Eğer günahlar ferdi olursa, yani kişisel olursa günahlar kişi buna kime sorulur böyle yapar böyle. Ama günah toplumsal oldu, açılma, saçılma, fuğuşlar, şunlar, bunlar açık tamam toplum kapadım bunlara böylece. Allah kıymetine gazap verir muhtemelen gazap böyle. Nasıl gelir onu Allah bilir böyle. Sel mi gelir, su baskını mı olur, deprem mi olur? taş müyare gökyüzünden, düşmanla gelir, ne olursa ama mutlaka gelir muhtemelen. Yani sağ olarak günah isten olduğumu evlen bir zaman tanır bunlar. Hemen hakman bunlar böyle. Tehletmeler için ama terbiye edilmiyor. Toplumsal isten daha azıyor, daha azdı mı? mutlaka sonu gazap ilahe unutuyorlar. Velallâlin sapıklar bile. Sapıklar bunlar da onları eleme. Şimdi sonunda ne diyoruz? Amin diyoruz. amin. Yani buradaki amin kelimesi Fatiha'ya dahil değil. Kur'an'da yok. Bu peygamın sürüdür. Duba buyurur. Amin yani duanın kabul et anlamına geliyor böyle şey. Gayrim amin. Buraya bir şehrin lazım böyle bir. Dırakın böyle. Velel dalin hamil, olmaz böyle. Kur'an birleşmişsin bu mu? Ver amin demek bu şekilde böyle. Namazda, hoca oku zamanlar Fatih'i der arkadan amin demek sünnetin muhtemelen. Demesi, bu terimle. Hojan demesi cemaatında. Hanefi'de bu sessizce olur ve kısa. Medden ve hafiyen deniyor. Kasır ve hafiyen. Yani çekilmeden bile, amin böyle amin böyle. Şafi değilse. Medden ve Cehren Şah mezhebinde. İmam da cemaatta ne yaparlar? Amin. Bu da sünnettir. Bu da sünnettir. Yani anlamına denmiş oluyor. İşte bu Fatihe-i Şerif Kur'an-ı Kerim'in özüdür, annesidir. Kur'an bundan başlar, namaz bundan başlar. Her derde şifadır. hadis-i şey, Tirmisi'de Ebu daveti Nesai'de adı şerif geçiyor. Ve Eftali dua elhamdülillah. Adı geliyor. En üstün dua elhamdülillah okumak mıdır? En üstün dua bak. Eftali dua elhamdülillah geliyor. En üstün dua elhamdülillah. Fatiha okumak mıdır? Ben bir şey dua etmi bilmiyorum. Oku Fatih'e. Hastana, derdine neyin varsa onu oku. En üstün dua ateş şerif. Yalnız muhteremler okururken okumanın tabi kuralı vardır. Kelimeleri böyle tanta yapmak, kelimeleri böyle. Hız okumama. Şimdi namazda kişi mesela yanında namaz kılıyor, camiye tabi. Genelde muhteremler imamlarımızda, yani kusaba bak dostlar ama böyle, Yunularımızda o kadar paldır kürdür ki böyle sanki başka bir işi var yola gidecek uçak kaçıracak böyle yani cemaat şey mi onlara mıdır böyle? Haldirken namaz diye ki bir eğlence, yani yatmak, kalkmak değil ki bu ibadet ve ibadet böyle bu. Namazı böyle yavaş akmak gerekiyor. Ela dili Veretilir kuran tertila. Bunun okumak tertil. Böyle harf harf kelime kelime böyle. <Sessizlik> Elhamdülillah rabbil alamin er rahman rahim maliki yevmiddin iyyake naabud ve iyyake nestain. Ve aşağı okunan Kur'an-ı o zaman bunun anlamı kanıktı her Yani yemek yemenin bile usulü vardır böyle. İnsan şeyini yuttur mu? İnsan zararlı tam şey ya. İşte, hadi İsa Aleyhisselam muhteremler, bir gün arşlarına bakıyor İsa Aleyhisselam Hazretleri. Orada Fatih Şehri görüyor arşta, burada yazılmış. Her harfi kocaman bir nur dağı gibi da Fatiha'yı görüyor. Tabii o Fatiha'ndaki Nurhanettin'e aşık oluyor. Ondaki anlamını, eserlerine sırlanarak vakıf oluyor İsa Aleyhisselam Hazretleri ibru e okyanusa minin sevabını bile düşünüyor. O bunun sevabını düşündü. Allah'ım onu bana indirdi. İncil'e onu bana ver. Hayır veren verdi. Ya ayısı onu ahir zaman ümmetime ayet bana. verdi. Yani can simidi. O halde Rabbim ben onu ümit ettim. Diyorsun. Onun şey inecek, din inecek ve ümmeti de peygamber. isteyeceksin. Yani fatihleri Can bu şey elhamdülillah böylece. Her derecede davadır, hastalığı şifadır. Ve sahibi çok fazladır, fazladır. Ne gerekiyor okuyken? Yavaş okumak gerekiyor bunları. Ve adam bizlere, bu nasıl bilirsin? ya Fatiha.